Esmerliğimiz kıyamet herkesine. Halime bakıp üzülme anne anne. Bir bakarsın dayımla beraber ortak bir iş kurar. Belki bir süpermarket açarız. Ne dersin? Kasada da muzaffer durur gülümseyerek. Yok yok olur. Dandi, popcorn ve kalve çorba satarız. Kahrolsun Amerika deriz sonra. Kahrolsun Fransa, Çin ve Mançurya. Kahrolup biz böyle deyince devri daim düzeniyle dönen dünya. Mançurya da kahrolur. Niye kahrolacaksın? Anneanne, müsmü başarılarım artıyor. Ablu, ne yeter, bağırdı kapsana... Ablu, ablu başa aldı ya... Gece yürüyüşün... Düşünüyordun. Bunun için mi geç kaldım? Hayır, bunun için geç kalmadım. Buradaydım. Ve açık konuşmak gerekirse... Sözün kapısını bulamadım. Nereden gireceğimi bulamadım. Bir giriş cümlesi bulamadım. Bir giriş kapısı bulamadım. Belki kopya verirler diye... ...şarkı dinliyordum. Olur ya bir cümle... ...bir kelime... ...işt gel gel... ...der bana. Kestirme yolu gösterir belki diye. Onlar da pek yardımcı olmadılar. Ama sonuçta... ...başka bir yerde buldum. Arayan bulurmuş. İsteyene verilirmiş. Hakkıyla isteyene. En azından giriş cümlesini bulmak için bir sancım vardı. Giriş cümlesini bulmak için isteğim vardı. Eski bir kitapta buldum giriş cümlesini. Bir klasik romanda. Başka bir ülkede yazılmış. Başka bir dilde. Ama ne kadar yakın, ne kadar gerçek ve ne kadar iktidarını sürdürüyor, ne kadar hayati bir öneme sahip? Cümle şu. İnsanın sahip olduğu bir şeyi sevmesi, alışıl, alışıldık bir durum değildir. İnsanın sahip olduğu bir şeyi sevmesi, alışıldık bir durum değildir. Tekrar edelim. İnsanın sahip olduğu bir şeyi sevmesi, alışıldık bir durum değildir. Biraz tekrar edeceğim bu cümleyi. Çünkü çok önemli bir cümle olduğunu düşünüyorum. kanan damarları açacak bir cümle olduğunu düşünüyorum insanın sahip olduğu bir şeyi sevmesi alışıldık bir durum değildir insanın sahip olduğu bir şeyi sevmesi alışıldık bir durum değildir İnsanın sahip olduğu bir şeyi sevmesi alışılmış bir durum değildir. İnsanın sahip olduğu bir şeyi sevmesi alışılmış bir durum değildir. İnsanın sahip olduğu şey. Heh. İnsanın sahip olduğu bir şeyi sevmesi alışılmış bir durum değildir. Ama hani önünü zıktar ya bile acıkmış bir çocuk çocuğunuz önünü zıktar ya. Karnımı doyurmadan hiçbir yere gidemezsin, der ya. Bunun gibi. Bir tanesi, iki gündür özellikle fazlasıyla karıştırdığım kataloglardı fotoğraflardı, ortadoğu ilişkin fotoğraflardı. ...Pas fotoğraflarıydı. Kaybedilen... ...Toprakların fotoğraflarıydı. Uzun lafın kısası. Yakın ama uzak olan yerlerin fotoğraflarıydı. Örneğin, hâlâ giriş için farkındasınız. Az önce dinlediğiniz şarkı... Şarkı demem rahatsızlık etti bazıların. O kadar gelmeyin kendinizi. Amiyane bir ifadeyle, olun biraz. He? Şarkı işte. Sözlü müzik. Ezgi bile mi ki? var olsun adını taşıyan... Sözümüzü Hakan Ayaz'a ait olan, adı için yaşamak adını taşıyan bir albümde yer alan ve bundan yıllar önce ilk yayınlandığında oldukça fazla ses getiren, birçok insanın dünyasında özel bir yere sahip olan, sahip olan bir albümdü. Şimdi cümleyi yerden hatırlayalım. İnsanın sahip olduğu bir şeyi sevmesi alışıldık bir durum değildir. Ne oldu? Unutuldu. Unuttum. Kazara. Arşivi karıştırırken fark ettim o albümün. Adı için yaşamak albümünün. İnsanın sahip olduğu bir şeyi sevmesi alışıldık bir durum değildir. Niçin? ...kendimce böyle hayat bilgisi notları vardır, kendime özel. Hayat bilgisi dersleri falan da derim buna. Ve bazı insanlarla paylaştığım olur bu cümleleri Bunlardan bir tanesi de çok basittir. Basit olduğu için zaten klasiktir, güçlüdür. Her zaman geçerlidir. Uyumludur çünkü, sırıtmaz. İnsan elindekinin değerini bilmiyor, değerlendiremiyor. Şöyle tarihe bir yolculuğa çıksak. Kim elindekinin değerini bilmiştir, değerlendirmiştir onu, gereğince? Kim yeterince elindekileri değerlendirdiğini düşünmektedir? Bunca hüzün, bunca korku karamsarlık bu ya da bu anlama gelen bir cümleden beslenmekte değil midir geçen gecelerin bir tanesinde Toshiko Izutsu'nun, kendisi bir dil bilinci, yıllar yıllar önce yayınladığı, Türkçe'de yayınlanan, zannediyorum yani 1960, Japonya'da 1960'lı yıllarda yayınlanan bir kitap o. Türkiye'de de zannediyorum 70'li yılların başında, bundan 20 yıl önce falan e, Türkçe'ye çevrilerek yayınlanan bir kitap. Allah ve İnsan adını taşıyan bir kitap. Kitap Kur'an'daki temel kavramları ve bu kavramların Kur'an-ı Kerim olmadan önce Arapların dünyasındaki karşılığını bulmaya çalışan bir kitap diye ifade edilebilir. Araplarda yazılı kültür olduğu için, yazılı kültür çok eski tarihlere dayandığı için... Araplarda edebiyat gelişmiş olduğu için o edebi metinleri inceleyerek Kur'an'da geçen kimi kelimelerin, kimi kavramların o şiirlerde, o edebi metinlerde de ne anlamda geçtiğini Nasıl geçtiğini inceleyen bir kitap diye ifade edilebilir biz uslunun Allah ve insan adını taşıyan kitabı Onu karıştırıyordum geçen gece hatta sabahın ilk saatlerine kadar da karıştırdım Evet eski Araplar da korkarmış Onlar da insan ya Onların dünyalarını Onların yazdıklarından hareketle Epey tanıma fırsatı buldum Mesela onlar da Allah diyorlar Onlar da bir yaratıcı kabul ediyorlar Ama bu yaratıcının fonksiyonu ...sadece yaratmak ve dünyaya getirmek. Ondan sonra bir yaratıcı yok. Yani doğmakla... ...eski Araplar kendilerince yaratıcının elinden çıkıyorlar. Elinden kurtulmuş oluyorlar. Ondan sonra neyin elini düşüyorlar? Dehrin. Yani zamanın. Ve biz çalışmasında... Kur'an'ın gelmesinden önce Arap şairlerinin şiirlerinden alıntılar yaparak Arapların dünyası, duyguları, düşünceleri, korkuları belli başlıklar altında sıralanmış. Ve zaman korkusu bunların en başında geliyor. Ne alakası var diyenler olabilir. Girişte söylediğim cümleyle şu anda anlattığımın. Sonuçta zaman da bizim sahip olduğumuz bir şeydir. Ama girişteki cümleyi hatırlarsak, insanın sahip olduğu bir şeyi sevmesi alışıldık bir durum değildir. Bu cümleyi tahsik eden bir gerçek, bundan yaklaşık 1500 yıl önce yaşanmış. 1500 yıl önce yaşanmış yaklaşık. O da ne? Zamana sahip olan, hatta çok zamana sahip olan, şöyle yaşayan insanlar, yani Araplar, onu sevmemişler. Sevememişler ve ondan çok korkmuşlar. İzuslu Arap şairlerinin şiirlerinden anlatılar yapıyor. Arap şairlerinin benzetmeleri gerçekten ürpertici. İşte dişli bir canavara mı benzetmiyorlar zamanı yoksa çok zalim bir diktatöre mi ifadeler çok sert ve çok net yani en kahraman insan bile zamanın karşısında duramıyor yeniliyor ve yenilmeye mahkum evet başta söylediğim cümle çok basit basit olduğu kadar derin Eski mesele yani. Buradan şuraya geleceğim. Belki çok teklif anlatıyorum. Karışık oluyor. Korku. Mesela Araplarda zaman korkusu. Korkuların en başında. Eski Araplarda cahiliye dönemi deniliyor ya. İslam'dan önceki. İslam'dan sonra... ...Orta Doğu'yu incelersek... ...çok genel... ...işte Anadolu'yu incelersek... ...yani İslam coğrafyası... ...aynı kavramlar kullanılıyor... ...hidayet... ...galalet... ...küfür, iman... ...bu kavramları duymayan var mı için İslam? Çok eski kavramlar bunlar... ...çok eski... ...nasıl? ...çok derken... ...Murgun, güzel değil mi? İslam'dan sonra birçok şey değişiyor... ...ama bir şey dikkatimi çekiyor... ...değişmeyen bir şey var... ...ne? Şöyle sorayım, biraz uzatarak sorayım... ...sağ elimle sol kulağımı göstermiş gibi olayım... Allah deyince... ...önce hangisini hissediyorsunuz? Korku? Mu? Yoksa... ...sevgimi? Allah deyince... ...eve aklınıza korku mu geliyor... ...sevgimi geliyor... Ben bunu çok yüzeysel anlatıyorum ama bu İslam coğrafyasında, İslam tarihi içerisinde çok önemli tartışmaların, kelami tartışmaların damarını oluşturan bir mesele. Yani şöyle de açılabilir. İşte ibadet. Niçin ibadet etmeli insan? Niçin ibadet ediyor insanlar? Allah'tan korktukları için, Allah'a sevdikleri için. Allah'ın temel karakteri nedir? Güçlü. İstediği her şeyi yapan. Hiçbir kural tanımayan. Bağımsız. Korkulması gereken mi? Yoksa? Adaletli. Şefkatli. Merhametli. Hangisi dünyanızda, ön planda? Bak yavaş yavaş giriyoruz mesele, şu klimeyi kapatırsam daha ısırıcı bak muhabbet. Evet. Şöyle bir parantez açayım. Çoğumuz hayatından memnun değil. Değil mi? Çoğumuzun dünyası, zengin değil, temiz değil, mutlu olan var mı içinizde? Hayatınızı bir eve benzetirseniz, çoğunuzun evi dağınık ve kirli. Neyin işe yaradığını bilmiyor çoğu insan. Evdeki eşyaları kendisi seçmemiş, ya da niye aldığını çok iyi bilmiyor. ...bunun burada ne işi var sorusuna çok net cevap yok birçok insanın. Ama herhalde iyi yaşamanın yolu da... ...o evdeki her şeyi... ...en azından çok şeyi... ...gözden geçirmek... ...şöyle bir elden geçirmek olsa gerek. Yani... ...beynimizi şöyle bir gözden geçirmeye çalışıyorum. Yaptığıma bu denilebilir. Nedir? şu anda bu radyo istasyonu işte Türkiye'ye yayın yapıyor hatta yurt dışına yayın yapıyor ama merkez Türkiye ve Türkiye'de yaşayan siz insanların, siz dinleyicilerin yani hep, hepinizin, yani hepimizin evinde yani dünyasında yani beyninde olan bazı kelimeler, bazı kavramlar var. Bunları gözden geçirmeye çalışıyorum. İşe yaramayanları atmak için elimizi konumuzu bağlamasın verdidin yanlış kullandıklarımızı doğru kullanabilmek için yani değerlendirebilmek için yani sahip olduğumuz şeyleri sevebilmek için Allah ve benzeri kelimeler soyut ya da somut Ger ben soyutlardan başladım ama ilerleyen dakikalarda eşlerden, çocuklardan ve başka şeylerden de bahsedebiliriz onları da katabiliriz işin içine sadece şöyle köklü bir giriş olsun istedim meselenin ne kadar köklü bir mesele olduğunu anlatabilmek için farklı coğrafyalarda, farklı zamanlarda farklı ırklardan insanların aynı sorunla nasıl boğuştuğunu ...ve genelinin baş edemediğinin çok korktuğunu anlatabilmek için, gösterebilmek için. Evet, Allah deyince önce aynısı geliyor akla. Tabii ki korku değil mi? Hı? Cumhuriyet gazetesindeki İslamcı tiplemelerini Fotoğraflarını gözünüzün önüne getirin Özellikle seçilen fotoğrafları Gözünüzün önüne getirin Korkulacak tipler değil mi onlar Yani Allah'ı diline alan insanlar Sürekli Allah'tan bahseden Allah'a göndermeler yapan insanlar Korkulacak insanlar Değil mi Camiler tenha. Ürperti yol. Aşkla şevkle bir camiye gitme ihtiyacı. Söz <Gülüyor> konusu mu? Ya da mezarlıklar? Oh, yatın yatın. Biz burada dünyada çekelim çekelim. Biz da yatın. Yüğü muhabbet ettiğinizde oluyor mu lazım? Buradan sonra konuşmanın ikiye ayrılması gerekiyor, ki e, daha da netleşebilmesi için bir mola verelim. Nasıl ikiye ayıracağımı bilmiyorum çünkü, ikiye ayırmam gerektiğini biliyorum ama nasıl ayrıldım çok net bilmiyorum, ben de biraz kaytarmış olayım. Biraz netleştirmeye çalışayım, öyle devam edelim, şarkı dinlerim. Allah'ın adaletinden emin olmamızı sağlayan bir şey de, belki de en önemli şey, yani en önemli ayet. Allah'ın adil olduğunun en önemli işareti. 2 nokta üst üste. Arzu. Tınak bir alıntı yaparsam, arzu, ilk aidiyet budur. Eski Arap'lar gibi düşünürsek, en azından oradan yola çıkarsak tekrar Allah yaratıyor. Öyle, bütün zaten ister. Yok denecek kadar az, değil mi? İlk sebep o. E biz onun ellerinden kurtuluyor ve dünyaya kaçıyoruz. Yanımızda tek hazırımız var. Baht en önemli arzular. Niçin devrim istiyorsun? Niçin demokrasi istiyorsun? O kızın niçin istiyorsun? O işin niçin istiyorsun? O gömleğin niçin istiyorsun? O ayakkabıların niçin istiyorsun? Niçin şeriat istiyorsun? İsimler başka başka olabilir. istediğimiz şeyler başka başka olabilir. Ama aynı olan şeyleri istiyoruz. Aynı şeyi istiyoruz. Eski Arapların istediği şeyi istiyoruz. Ebedi bir hayat istiyoruz. Eski Arap şiirlerinden çokça geçen ifadelerden biri de buymuş. Ebedi hayat yani cennet yani yeryüzü cenneti bir başka ad ile söylemek gerekirse isimler değişse de arzular değişmiyor tüm insanlığın farklı dillerde farklı ülkelerde farklı kitaplarda farklı şarkılarda seslendirdiği şey ebedi bir hayat Burada... Işte ...arzularla hayata başladığımızda... ...zannediyorum... ...iki şık'tan birini tercih ediyoruz. Bir ikilemle karşı karşıyayız. Bir ikilem. Yani... ...dualizm. Yani... ...bir başka dilde söylemek gerekirse şirk. Ama sonuçta bir ikilem. Yani iki yol, en sade ifadesiyle. Çağımızda kullanan kavramlarla adlandıralım bu ikilemi. Girilecek birinci yol, Marksist yoldur. Korkmayın canım, komünist olacak değilsiniz. Komünizm propagandası yapıyor değilim. Yani, beni olmayan, evet, ben kelimesi olmayan insandan bahsediyorum. Yani bir Marksistten bahsediyorum. Estağfurullah kelimesini çok mu kullanıyorsun. Sakalın olabilir, çüpmen olabilir ya da çarşaflı bile olabilirsin. Kelimenin bu anlamıyla sen de bir Marksistsin? Ben kelimesini kullanmıyorsun çünkü bu şekilde kullanmıyoruz. Yani daha da sadeleştirelim. Kendini layık görmüyorsun. El pençe divan duruyorsun. Boyun büküyorsun. Ve burada bir Marxist'in ben kelimesi olmayan bir insanın kendini layık görmeyen bir insanın yaşacağı hal. Bir kitaptan alıntı yapayım. Aşk kitap aşk üzerine yazılmış bir kitap ama genele uyarlanabilir. Çünkü muhatap oluşmuş şimdi. Aynı. Bir sevgiliye ya da muhatap olduğumuz başka bir şey. Aşk üzerine adını taşıyan kitabın altıncı bölüm başlıyor. Marksizm. Şöyle bir paragraf var. Bir aşk Öyle de incelersek, Marksist nasıl muhatap olur eşyaya, yani şeylere, yani dünyaya? Katıksız sevgiyle birine bakıp, onunla cennette birlikte olmanın verebileceği zevki düşlerken, önemli bir tehlikeyi gözden kaçırmamız olası. Sevgimize karşılık verdiğinde, ona duyduğumuz ilginin ne kadar çabuk döneceği... Yani arzuların çok yoğun olduğunda, çok yoğun arzularla bir şey istediğimizde önemli bir tehlike gözden kaçırabiliriz O da şu, sevgimize karşılık verdiğinde ona duyduğumuz ilginin ne kadar çabuk sönülecek, ne kadar çirkin, aptal ve sıkıcıysak en az o kadar güzel, zeki ve esprili birine kendimizden kaçmak için aşık oluruz. İneleyelim. Ne kadar çirkin, aptal ve sıkıcıysak, en az o kadar güzel, zeki ve esprili birine kendimizden kaçmak için aşık oluruz. Yani şöyle bir parantez açayım. Bizde olmayan şeylere aşık oluruz. Mesela kimileri iş, işlerine aşıktır, kimileri eşlerine aşıktır. Ama sonuçta bizde olmayan şeye aşık oluruz. Ama böylesi mükemmel bir yaratık, kalkıp bir gün bizi severse ne olacak? Şaşkına dönebiliriz. Bizim gibi birini sevebilecek kadar zevkten yoksunsa, nasıl bulduğumuz kadar harika olabilir. Aşık olmak için sevgilinin bizi bir şekilde açtığına inanmamız gerekiyorsa... O zaman o aşka karşılık vermeleri durumunda zorlu bir ikilem ortaya çıkmış olmuyor mu? Şöyle bir soru sormak durumunda kalıyoruz. Eğer o kadar harika bir insansa, nasıl oluyor da, oluyor da benim gibi birine aşık olabiliyor? İyi şeyler istiyorsunuz. Ama kendinizi layık görmüyorsunuz. Hatta bunun tevazu sahibi olmak diyorsunuz Hatta belki takva sahibi olmak diyorsunuz Birini istiyorsunuz Ya da bir iş istiyorsunuz Bir koltuğu istiyorsunuz Ya da bir eşya istiyorsunuz Ve bu isteğiniz gerçekleşiyor Uzaktan uzağa sevdiğiniz insan Yandığınız eridiğiniz insan Evet diyor size. O gözünüzde büyüttüğünüz iş sizin oluyor. O iş size veriliyor. Her gün önünden geçti geçtiğinizde keşke bu evde ben yaşasam dediğiniz ev er sizin olabiliyor. Bu mümkün oluyor. O ayakkabıyı satın alıyorsunuz, o okulu kazanıyorsunuz. Ve ikiden başlıyor? Nedir o? Tekrar okuyalım. Sevgimize karşılık verdiğinde ona duyduğumuz ilginin ne kadar çabuk söneceği. Çünkü kendimizi layık görmüyoruz. Yani dünyayı insanlar anladığım kadarıyla iki şekilde muhatap oluyorlar. Kendini layık görmeyerek. İşte bunun adı tarih içerisinde fakir, işte fakir olmak diye adlandırılmış. Batı dünyası... O dünyanın kavramları içinde seslendirmek gerekse Marksizm, yani ben mi kelimesi olmayan Benini ön plana çıkarmayan birinin Yok edemediği arzularını Yaşama imkanı bulduğunda sevdik şu ona evet dediğinde istekleri yerine gelmeye başladığında düşeceği kuyu Demek ki ben yanlış tanımışım. Ben onu demek ki abartmışım. O kadar güzel biri nasıl benim gibi birini sevebilir? Nasıl benim gibi bir zavallıyı sevebilir? O, o iş o kadar önemliyse, o koltuk önemliyse, o önemli işi, o önemli makamı nasıl bana ver, verirler? Demek ki ben yanlış tanımışım. O iş o kadar önemli değilmiş. O koltuk o kadar önemli değilmiş. <gülüyor> Şuraya bak ya. Türkiye'nin en büyük kastının köşe yazarı oldum. <gülüyor> Yıllarca gözümle büyütmüşüm. Ne kadar basit bir, iş, bir işmiş. Bah! Ne kadar basit bir işmiş aslında. Demek ki o kadar da iyi değilmiş. O insan bana evet dediğini böyle de, demek o kadar da iyi biri değilmiş. Benim gibi birini sevdiğine göre... Bu beni layık gördüklerine göre. Abartmış mı? O kadar iyi değilmiş. Baştaki cümleye dönüyoruz. Değerli Marksistler, ben, ben kelimesi olmayanlar, insanın sahip olduğu bir şeyi sevmesi alışıldık bir durum değildir. Evet, bir genelleme yapıyoruz. Üzgünüm. İnsanların birçoğu Marksisttir. Ve ...Marksistler... ...sevemezler... <gülüyor> ya da şöyle de düzeltelim... ...Marksistler sadece uzaktan severler... <gülüyor> Aslında şöyle de açmakta fayda var... ...Marksistler... Türkiye'nin dindarları oluyorlar, anladığım kadarıyla. Bilmem, bana öyle geliyor. Hatta Marks'ın yeni bir din olarak çok da fazla düşünüyorum ben. İşte ben kelim ben kelimesi yok çünkü. Biz kelimesi var. En azından kelime benzerliği var. Yüzeysel bir benzerlik olsa da Böyle bir benzerlik var Şimdi ikinci ışıkta döneceğiz Yeni ee, ışık Marksizm ise İkinci ışıkta herhalde humanizm olacak, bireycilik olacak Bir şarkı daha dinleyelim Ben birazcık daha kopya biriktireyim burada İki halde de, ister Marksist bir zihniyete sahip olun, kaç bu kelimeyi kullanacağım. Anlaşılma sözlerimin anlaşılma oranı düşüyor. Çünkü birçoğunuzun Marksist kelimesini sevmediğini, Hatta hakaret olarak algılayabileceğini tahmin ediyorum. Şöyle toparlayalım öyleyse. Yani ben kelimesi olmayan ve kendini layık görmeyen insanlarda da Ve çok kibirli olan ve kendini dünyanın en mükemmel yaratığı olarak gören bireyci insanlarda da Eski Araplarda olduğu gibi Aynı korku birinci sırada Nedir o? Zamanın esiri olma korkusu Zaman geçiyor. Zaman çok önemli. Özellikle iş dünyasında. Bilgi çağında. Teknoloji çağında. Zamanla yarışan uçaklar. Zamanla yarışan. Dikkatinizi çekiyorum. Zamanla yarışan. Korku hala devam ediyor. Eski Araplar zamanı zalim bir diktatöre benzetiyorlardı. En güçlü insanı bile yenen çok güçlü bir diktatöre. En kahraman olanın bile karşısında duramayacağı. Kahramanların karşısında parçalanacağı, parçalandığı güçlü bir diktatöre. Bu çağın insanı ise, hala direniyor. Nasıl direniyor? Ben zırh ile direniyor. Ve kılıcıyla, yani teknolojisiyle direniyor. Onunla yarışıyor. Kimi düşünürlere göre zaten batı medeniyetinin bu kadar ilerlemesinin en önemli nedeni. Evet, bak Türkiye çok önemli bir cümle sarf edeceğim. Batı medeniyetinin bu kadar ilerlemesinin nedeni ne olabilir? Hı? Bilen insanlar böyle kalalık yaparlar ya, ha? Bakayım, ne olabilir ha? ...ki asırda bu kadar büyük mesafe kat nedeni? He? Öyle korkusu? Zaman korkusu. Zaman geçiyor ve iyi bir şeyler yapmak lazım. İnsanın ömrünü uzatacak bir şeyler yapmak lazım. Hürriyet ve benzeri kimi gazetelerin... En arka sayfalarında şuna benzer haberler yayınlanır. Neredeyse her hafta yayınlanır bunlar. Çok rastlamışımdır, çok rastlarım onlara. İşte pırasa yerseniz bilmem çok uzun yaşarsınız. İşte arbut yerseniz e, kalp krizinden korunursunuz, uzun yaşarsınız. Evet hatırlıyor musunuz bu tip haberleri? Bireyciler peki nasıl muhatap oluyorlar? Bireyciler Yani dinlerler diyelim Kendilerini layık görmüyorlar bir kere Ne bir sevgiliye layık görüyorlar Ne bir işe layık görüyorlar Ne verilen nimetlere layık görüyorlar Ama bireyciler Hak ettiklerini düşünüyorlar Haklarını istiyorlar. Haklarını almak için yürüyorlar. Haklarını almak için savaş çıkartıyorlar. Haklarını almak için. Kadın hakları, çocuk hakları, hayvan hakları. Tesadüf mü? Bu kadar çok hak kelimesinin geçmesi. Başka bir neden de var. Oraya girmeyelim mi? En azından hak kelimesinin Farklı Şekilde Ve çokça Son çağlarda duymaya başladık Sen daha iyisin hak ediyorsun Çünkü sen çok iyisin sen mükemmelsin. Mükemmel kelimesinin ne kadar çok kullanıldığının farkında mısınız? Mükemmel, her şeyle tamam. Radyo programlarında özellikle çok rahatlıkla duyabilirsiniz. Ben programınızı bugün dinlediğim ilk defa çok mükemmel bir program yapıyorsunuz. Ne kadarsın, ne kadar balav Çünkü Küçük insan, her şeyin efendisi, değil mi? Her şeyin sahibi! Tek sahibi! İstediği gibi davranabilir, istediği gibi yaşayabilir. Onun sınırlamaya kimin hakkı olabilir ki? Benim hayatıma ne karışıyorsun? İstediğim gibi yaşarım ben. Ben çağdaş bir insan. Bu cümleleri biliyorsunuz, belki de seviyorsunuz. ...ben de doğru. Trafik kurallarının olmadığı yolları düşünün. Trafik lambalarının olmadığı. Daha doğrusu trafik lambalarının kafalarına göre yanıp söndüğü yolları düşünün. Şimdiki dünyanın hali de buna benzemiyor mu? Kaos... Yaşasın kaos. Yaşasın kaybaşı. Çünkü hiçbir şeyin anlamı yok. Çünkü her şey saçma. Bir hiç için yaşıyoruz. Bu cümleleri biliyorsunuz değil mi? Hiç kelimesini herhalde son iki şahı çok fazlasıyla duydu insanlar. Hiç için. toparlayın Çok da uzatma taraftarı değilim Dünyamız 1500 yıl önce yaşamış Araplarla Aynı pencereden bakıyor dünyayı. Yani bir Allah var, işte dünyaya yarattı, On eliyle geldik. Ve hatta dünya bizim bahçemiz. Tanrı'dan kurtulduğumuz bahçe. Burası bizim bahçemiz, burada bizim borumuz yeter, İsrafilin değil. Dünyaya dağılan insanlar ikiye ayrıldılar. İşte bu ikiye ayrılanlara farklı adlar verilebilir, ben... ...Marksistler ve Hümanistler dedim. Kur'an'daki ifadesiyle işte... ...kafirler ve müminler diye ayırabilirsiniz. Çok şekilde ayırabilirsiniz ya. Ama sonuçta öz... ...değişik değil, isimler değişik olsa da... ...sonuçta tüm insanlarda arzular var. Bir hayat... Ne yüzden devam ediyor? İnsanların hayatı bu kadar monoton kıl, bulduğu, her şeyin bu kadar tekdüze olduğunu düşündüğü, her şeyin bu kadar karıştığını düşündüğü, umutsuzluğa kapıldığı, karamsarlığa kapıldığı bir dünyada, insanların çoğunun tembel olduğu, tembel olduğunu düşündüğü bir dünyada, Bunca hareket nasıl sağlanıyor zannediyoruz. Çünkü hala arzular var çünkü hala arzular yaratılıyor. Ve insanlar iki türlü muhatap oluyorlar eşyaya yani şeylere, insanlara. Etrafındaki şeylere. Bir kendilerini layık görmeyerek uzaktan seviyorlar, iç geçiriyorlar. Ve bir gün onu elde ettiklerinde de hayal kırıklığını yaşıyorlar, şüpheye düşüyorlar. Ben bunu elde edebildiğime göre, demek ki bu basitmiş. Bu benim gibi basitmiş, mükemmel değilmiş. Hayal kırıklığı yaşıyorlar. Her şey hakkı olduğunu düşünen diğer insanlarsa... İstedikleri şeyleri elde edebilmek için her türlü yolu mübah görüyorlar, elde ediyorlar ama ellerinde olmayan bir şey var. Evet, ellerinde olmayan bir şey var, o ellerinde olmayan bir şey de bilmedikleri için, onun bilgisine sahip olmadıkları için bir müddet sonra ellerindeki şeylerden tad almamaya başlıyorlar. Zevk almamaya başlıyorlar Yeni şeyler arıyorlar Arayışları Bir çığ gibi büyüyor Onu kendisini biliyor musunuz? Bugün ama o kadar Onu bilir misiniz? Şunu biliyor musunuz? Ne var biliyoruz Ricaçlı şu Jack London abimdir, Marxist bir abimiz. Abilerin abisi Jack London abi. Amerikalı bir yazar kendisi. Yokluktan, fakirlikten, nişiyle, tırnağıyla kazıyarak belli noktalara gelmiş bir abimiz. Bunun ünlü bir eseri var. Martin Eden diye. Bu kitabında kendini anlatıyor aslında. Fakat eleştiriyor. Yani anladığım kadarıyla şunu deme getiriyor. Ben artık açtım bunları. Ben artık eski ben değilim. Martina'da e yani kendi roman kahramanını... ...aslında eski kendisini... ...bireyci olmakla suçluyor. Bencil olmakla suçluyor. Martina'dan... E ...işte yazar olmak için uğraşıyor. yoktuklarla savaşıyor. Üniversiteli zengin bir kıza aşık oluyor. Kendisi fakir. İşte ekmeğini alın teyriğe çıkaran lahraman bir delikanlımız. Ama sonuçta çok mücadele ediyor. Bir şeyleri elde ediyor. Fakat çok büyük hayal kırıklıkları yaşıyor. Başta anlattığımız kendini layık görmeyen bir insan gibi değil. İkinci şıkkı insanlar gibi. Bireyciler gibi. ...benim buna hakkım var, benim de hakkım var... ...benim ne eksiğim var diyerek savaşıyor... ...saldırıyor... ...çırpınıyor... ...ama en sonunda... gururuna ediremiyor... ...bu sonu... ...ve... ...intihar ediyor... ...evet... ...intihar ediyor... ahramanlar gibi intihar ediyor... ...yani... ...zaman adını taşıyan... Diktatöre karşı, ya da ona göre tanrı adını taşıyan diktatöre karşı, beni öldürmene müsaade etme işe. Kendimi ben öldürüyorum. Şeytan avukatı filmleri buna benzer bir sahne vardı, hatırlıyor musunuz? Son nefesinde bir iktidar mücadelesi yani. Peki Jack London abimize ne oluyor? Jack London abimiz, Marksist bir abimiz. ...kendi romanına Martine Eden'i... ...kendi roman kahramanını, yani Martine Eden'i... ...yani eski kendisini, yani Martine Eden'i... ...Markist olmadan önceki hayatını Martin Eden olarak tanımlıyor. Çok sıkı eleştiren... ...Markist toplumcu abimiz... ...Jack London abimiz... ...Dünya çapında üne kavuşan... ...Dünya çapında ünlü bir yazar olan... ...Jack London abimizin sonu nasıl oluyor... Tahmin? Evet. intihar ediyor. Yani iki yolda aynı yere çıkıyor arkadaşlar. Zaman, adlı diktatör, eski Arapların <gülüyor> değişiyle Bak eski Araplara ne kadar ortak noktamız verdi mi? Belki de Arap soyundan geliyorsundur. Kandırmışlarsın belki Türk değilsiniz. Eski Araplardan siz. <gülüyor> ee, zaman adlı diktatör... ...herkesi... ...yere seriyor. Canını okuyor. Kimileri çok gururlu olanlarsa... ...zaman adlı diktatör onu öldürmeden... ...kendisi kendini öldürüyor. Kim gibi? Cetlanlı gibi, kim gibi? Martineden gibi. Ve baştaki cümleyi tekrarlayalım. Bir klasik romandaki bir cümle. İnsanlığın en önemli problemlerinden bir tanesi. İnsanın sahip olduğu bir şeyi sevmesi alışıldık bir durum değildir. İnsanın sahip olduğu bir şeyi sevmesi alışılık bir durum değildir. İnsanın sahip olduğu bir şeyi sevmesi alışılık bir durum değildir. adını yanlış koyuyorsun. Evet. Yaşanılanların adını yanlış koyuyorsun. Duyduğun kelimelerin anlamını bilmiyorsun. Dünyada her şeyi bir kelimeye benzetsek. Evet her şeyi Sonuçta her bir kelimeyle anmıyor muyuz? Masa, ayak, göz gibi. Kelimelerin anlamını bilmiyorsun. Ya da bu kelimelerden iyi cümleler kuramıyorsun. Bilgin zayıf. Yani hayat bilgin zayıf. Yani anlam bilgin zayıf. gözünü hep uzaklara dikiyorsun yarını ya da maziye kimlerdensin yarıncılardan mı mazicilerden mi İnsanları iki ikiye ayırabiliriz bak görürsen çok kolay yarıncılar ve maziciler her şey çok güzel olacak ya da nerede o eski ben? be Olsa gerek. Allah'ın isimleri Adem'e öğretmesin, ilk insanı öğretmesin, sevdiği için olsa gerek, rahmetinden olsa gerek, ilk insan bocalamasın diye, çırpınmasın diye. Sonra kitap, yani ilahi kitaplar, yani dil bilgisi kuralları, nasıl cümle kurulacağı, bir insanın kendini nasıl iyi anlatabileceği. dilini, dünyasını nasıl geliştirebileceği, onun kuralları, yani tutsak kitaplar. Herkese zihni çok karışık bir somut örnek vermek istiyorum size. Yani insanların birçok şeyin adını nasıl yanlış koyduğunu somut bir örnek. Benden daha iyi biliyorsunuz ayrıntılarını. Malum Kennedy Junior öldü. Hürriyet gazetesinin manşeti dikkatimi çekti. Kaybolduğu gecenin ertesi sabahı yayınlanan, ertesi gün yayınlanan Hürriyet Gazetesi'nin manşetin. Lanet yine vurdu. Manşet buydu. Lanet kelimesi vardı ama. Lanet yine buldu mu? Lanet yine vurdu. Ama lanet yine vurdu diye hatırlıyorum ben. Şimdi... Ne var bunda diyorsunuz değil mi? Çünkü çoğunuz da aynı şekilde düşünüyorsunuz. Hikaye malum. İşte Kennedy Junior'ın babası bir suikaste kurban gitti. Ve Kennedy ailesinin fertleri e, çok ilginç kazalarda hayatlarını kaybettiler, öldüler. Kennedy ailesinin üzerine bir lanet var gibi... Lanet kelimesi. Modern insanlara ne kadar yakışıyor? Böyle girelim sözü. Mesela ben... Hürriyet gazetesinin köşe yazarlarını şöyle bir mektup yazsam. Allah'ın lanet izlesi bulacak. Beni ciddiye alırlar. Mecsub biri derler. Kafayı sıyırmış garibim. Ama ilginçtir, gazete manşetinde bunu kullanıyor. Lanet yine vurdu. Oysa lanet birçoğunuzun bildiği, duyduğu gibi e, aydınlanmamış toplumların, bilimsel bilgiye sahip olmayan toplumların, geri kalmış toplumların, geri kalmış halkların kullandığı bir kelime değil midir? Kötülükleri örtmek için uydurduğu bir mazeret değil midir lanet? Yani gerçeklerle yüzleşmemek için. Gerçeği araştırmamak için. Düşünmemek için. Uydurdukları bir kelime değil midir lanet? Olayı örtbas etmek için uydurdukları bir kelime değil midir lanet? Oysa çağdaş insan, akıllı insan, rasyonel insan... Olayları, olayların sebeplerini ve sonuçlarını araştırır. Böyle değil mi? Böyle öğretmediler mi sizi? Olayları ve olayların sebeplerini doğaüstü, görünmez güçlere bağlamaz. Rasyonel insan, çağdaş insan, modern insan. Çağdaş insan görünmeyen şeylere inanmaz. Lanet. Lanet Türkiye gazetesinin Onun çalışanlarının Yıllardır verdiği mücadeleyi Türkiye'nin rasyonel Olması noktasında Çağın değerlerini yakalama noktasında Verdiği mücadeleyi Nasıl görmezden gelebiliriz arkadaşlar Ama ne ilginçtir ki bir köşe kullandığı herhangi bir cümle değil bu. Yani aradaki bir cümle değil. Koskoca kaç puntoyla? Belki elli puntoyla, belki yetmiş puntoyla. Lanet yine vurdu. Oysa Kennedy Junior'un ölüm nedeni ne? Lanet falan değilmiş değil mi? Kendisi iyi bir pilot değilmiş. Acemi bir pilotmuş. Uçtuğu bölgede biraz problemli bir bölgeymiş. Artı uçağa havalandıktan sonra rotasını da kuleye bildirmemiş. Bak ne kadar rasyonel. Odayı yorumladık hemen. Akit kastesi. Biraz magazin takıyorum somutlaştırmak için. Şu ana kadar hep soyut konuştum çünkü. Loğutay mıydı? Eski Milli Eğitim Bakanı. İntihar ettiği söylenen. intihar etme girişiminde bulunan. ...nedeni anlaşılamıyor. Ertesi gün... ...Kur'an-ı Kerim'den bir ayet-i kerime mi? Manşetine taşımış Akit gazetesi. Ayet-i kerimeyi tam hatırlamıyorum ama... ...yani... ...Akit gazetesinin tavrı olmuş. İşte onca başörtüsü yasağı mağdurunun... ...Ah'ı tuttu. Onca başörtüsü yasağının... ...az önceki kelimeyi kullananların laneti buldu onu. Değil mi? Yani bu mealen yani kısaca bu. Ve ne kadar sığ bir yaklaşım değil mi? Ama Hürriyet gazetesinde Kennedy Junior'ın ölüm nedeniyle ilgili... Lanet yine vurdu. Kimdir bu lanet? Şeye ne kadar çok benziyor? Ee, eski Arapların, İslam öncesi eski Arapların... ...zamana taktığı... ...farklı sıfatlara, farklı isimlere ne kadar çok benziyor. Bizim bir şey var. Bazen ona lanet diyor insanlar. Birlerini buluyor, canını okuyor. Farklı farklı adlar var. Şanssızlık gibi. Ne olduğu bilinmiyor, anlaşılamıyor... Lanetsiz Evet unutmak. Biraz unutmaktan bahsedelim. Lanet muhabbeti bir kenara bırakarak... ...Şeytan ne satar? Onu düşünüyorum. Şeytanın sattığı nedir? Çok kısaca ifade etmek gerekirse. Çok net bir cevap verebilecek değilim. Biraz düşünelim, şarkı dinleyelim bir şeyi sevmesi alıştırdık bir durum değildir diye bir cümleyi tekrar duruyorum Neden insanın sahip olduğu bir şeyi sevemez ya da az sever niye onu fark edemez niye değerini fark edemez niye unutur önemini önemini niye unutur evet bu girişin devamında şeytanı şeytan ne üretir ne satar ne çoğaltır sorusunu sormam gerekiyordu. En azından böylesi bir arayı da cümlelerin yerini değiştirerek değerlendirmiştik. <Gülüyor> Hayatında olan şeylerin değerini bilememesi, değerlendirememesi, sahip olduğu şeyleri sevememesi gibi hallerin oluşmasında neler etkili? Bu soruya tek bir kelimeyle cevap verilemez herhalde. Belki verilebilir. İşte, şahit olmamak denilebilir. Okumamak denilebilir. Her şeyi bir kelimeye benzettik. Ya. Yani her şeyi bir kelime bilip okumaya çalışmak. Anlamaya çalışmak çabasından uzak olmak denilebilir Tekrar etmemek denilebilir Ama zannediyorum en fazla şundan bahsedebiliriz Zaman korkusundan ötürü Panik yapmak Aceleci olmak Bana daha bastım geldi bu şıklar içerisinde Öyle ya, adına ister zaman deyin. İster tanrı deyin. ister Allah deyin. İster lanet deyin. İlk korkuyla anmıyor muyuz onu? Evet. Bir gün bizi ufak edecek. Kemiklerimizi bile un edecek. Bu noktada... 1500 yıl önce yaşamış eski Araplarla aramızda bir fark yok. Dünyaya bakışımız, zamana bakışımız, Tanrı'ya bakışımız aynı. Sadece arada üretilen birçok şey var. Aramızda bir teknoloji var, aramızda çitlenmiş kitaplar var. Akademik kurumlar var. Kartizitler var. Vesaire. Ama aynı. ...ve bu korku... ...gelikini geliyor bana, hep, hani, hep takva... ...Allah korkusu diye tercüme edilir ya... ...ki Muhammed Esed'in... ...tercümesini daha çok seviyorum ben... ...o Allah bilinci diye tercüme ediyor... ...takvayı... bilinç bence çok diye oturuyor korkunun her şeyi kuşattığı bir yerde zaman her şeyi kuşatıyor ya kontrolü ondan İnsan çok iyi şeyler yapabileceğini düşünmüyorum Layıkıyla Elindekilere muhatap olabileceğini düşünmüyorum Gereken emeği verebileceğini düşünmüyorum Öyle değil mi? Dünya ya bir kere geliyoruz deyip birçok insan Çok yemeye, Çok alışveriş yapmaya Daha çok seks yapmaya çalışmıyor mu? Daha çok daha çok, daha çok, Coca Cola reklamlarında bile, pardon kola reklamlarında bile, daha fazlasını isteğini denmiyor mu? Sanki daha fazla olursa, dicelik olarak fazla olursa... insan Daha fazla zevk alacak, daha fazla lezzet alacak, daha fazla mutlu olacakmış gibi. Çok yemek yediğinizde mutlu oluyor musunuz? Davuz gerek var mı? Saat 1:36 oldu. Ve burada... Şehit kavramını... Yani şahit kavramını... Ee, gündeme taşıyalım. Öyle noktalayalım bence. Çünkü i̇ki yoldan bahsettik. gitip insandan bahsettik. Kendini bir şeye layık görmeyen insanlardan bahsettik. Aflaşalım yardımcısı Biz mi? Biz kim mi? Yani? Biz fakir. Sürekli böyle cümleler kuran insanlardan bahsettik Ve her şeyin hakkı olduğunu düşünen Daha fazlasını isteyen Doymak bilmeyen insanlardan bahsettik Ve bu insanların sonunun Aynı olduğundan bahsettik Üçüncü bir insandan Bahsetmemiz gerekiyor Sayıları çok az olan çok çok az olan tarif boyunca da. Ellerin ekinin değerini bilen ve değerlendiren insanlar. Bildikleriyle yaşadıkları arasında uçurum olmayan insanlar. Dengeli beslenmiş insanlar. Öyle ya kim insanların bakıyorsunuz midesi çok gelişmiş, kimlerin sadece beyni çok gelişmiş. Dengeni beslenmiş insanlar. Ve bu insanların... Belki de... Ortak noktası... Şehit olmaları. Şehit kavramını genelde kullandığı anlamda kullanmıyorum. Ölmek anlamında kullanmıyorum. ...sahit olmak anlamında kullanıyorum. Yaşadığı yere, yaşadığı zamanı, etrafındakilere bakmak, bunları anlamaya çalışmak, tanımaya çalışmak, anlamlandırmaya çalışmak, layıkıyla muhatap olmak çabası olarak adlandırıyorum. Ve gördüğüm ve bildiğim kadarıyla da Kur'an'da kullanılmış şekli böyle. Allah tüm insanları şehit olmaya çağırıyor. Yani her şeye şahit olmaya. ...görmeye, tanımaya, anlamaya. Gereksiz kuruntulara istir olmamaya. Panik yapmamaya. Korkmamaya. Ya da çok korktuğu için... ...sarhoş olup her şeyi unutmaya çalışanlardan olmamaya. Mütevazı bir biçimde... ...okuyarak, parantez, ikra ederek olan bitenin ve sürenin süreni anlamaya çalışmaya, israf etmeden bunları değerlendirmeye, ve teşekkür etmeye çağırıyor. Yani şehit olmaya çağırıyor. Yani şahit olmaya çalışıyor, çağırıyor. kavram kavramı nokta çok önemli çünkü yuca da bile Kur'an'da çok net olmasına rağmen gördüğüm kadarıyla insanların dünyasında net değil bu kavram. Şöyle toparlanabilir: Hayatı boyunca Allah'a şahit olarak yaşamamış biri. Evet, hayatı boyunca Allah'a şahit olarak yaşamamış biri. Yani şehit olarak yaşamamış bir Son nefesinden nasıl şehit olabilir? Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz Bu kadar net değil mi? Bu yüzden ben Abartı kelimesinden tiktiniyorum. Abartının... ...kutlaştırmak demek olduğunu anlatmaya çalışıyorum sürekli. Yani abartmak, putlaştırmak demek. Bir insana abartmak, bir şeyi abartmak. İki türlü olabiliyor abartmak. Negatif ya da pozitif anlamda. Çok sevmek ya da çok kızmak. ...çok üzülmek ya da çok sevinmek gibi. Tarihin en olgun insanları... ...kabarsıdan uzak yaşamış olan insanları... peygamberler adıyla anılan insanlar, o kadar mütevazı, o kadar doğallar ki, yani fonla o kadar uyumlular ki, yani dünya ile o kadar uyumlular ki, neredeyse fark edilmiyorlar bile. Fonla uyumlular, zıt değiller. Bugün niçin insanlardan çok fazlasıyla bahsediyoruz? Yani insanları konuşuyoruz. Hep bazı isimleri anlıyoruz dünyamızda. Çünkü onları fark ediyoruz. Beyaz bir fon var. Beyaz bir fonun önünde, beyaz bir zeminin, beyaz bir duvarın önünde... ...kirli insanlar var. Hemen dikkatimizi çekiyorlar. Beyaz bir zeminin önünde... ...sürekli temizlenmeye çalışan, beyaz olan insanlar fark edilmez. Gibi. Ve bugün... ...çokça fazla korkuyorsak, çok çok fazla ümitsizliğe kapılıyorsak, çok çok fazla karamsar oluyorsak, sahip olduğum şeyleri sevmiyorsak, sevemiyorsak, değerini bilemiyorsak, değerlendiremiyorsak... bu şeyi düşünmemiz gerekir diye düşünüyorum. Günanaşam bu şeyi düşünmemiz gerekir diye düşünüyorum. Artık Hoşuma gitmiştir şarkının adı Şarkının adı hoşuma Artık kısa cümleler kuruyorum Ne var mı böyle artıklarınız? Artık abartmıyorum Diyebiliyor musunuz? Artık şahit olmaya çalışıyorum Allah denilince aklıma çok güçlü, korkulması gereken ne yapacağı belli olmayan, kendi buyruğuna göre hareket eden, kimlerinin canını yakan, lanetini gönderen, de hak etmediği halde çok iyi yaşatan, korkulması gereken biri gelmiyor artık. Artık Allah deyince aklıma adil olduğu, rahmet ettiği, nankörlük edenlere sürekli yeni bir hak verdiği, ama bu hakları değerlendirmeyenlerin canına okuyacağı geliyor. Nankörlere, şahit olmayanlara yani, Aşırı derecede tevazu sahibi olanları, kendini küçümseyenleri ve kendini çok büyük görenleri, yani sonuçta hep abartanları, yani putçulara hem dünyada hem de dünyadan sonra zillet, korku, yakıcı bir ümitsizlik veren hak ettikleri için, İsteyene istediğini veren... ...İsteyene istediğini veren... ...Geliyor... Artık... Artık... ...Büyük laflar etmiyorum... Artık nokta koymuyorum. Sadece virgül kullanıyorum. Son noktayı koyacak o çünkü. Allah, ben değilim. Var mısın da böyle artıklarınız? Saat 1.45. Klima yaşmanın zamanı geldi. Bir şarkı daha dinleyelim. Konuştum ben bu rezo'ya şey Ya da bana öyle geliyor bilmiyorum Sizler işin nasıl ama Zihnimi toparlamakta zorlanıyorum da yine aynısı oldu Bak yine durdum Belki bir tepeden bir şehri seyreden biri gibiyim. Hani böyle yerlerde insan konuşmak istemez ya. Seyredilen bir şey vardır. Görüntüde bir konuşmadır ve siz seyrederek dinliyorsunuzdur. Hatta belki... ...vaat edilmiş topraklara bakan bir öncü gibiyim. Vaat edilmiş topraklara bakan bir öncü gibiyim. gözüş konuşmaları bence böyle noktalandıralım. Bunun üzerine yapabileceğim her türlü cümle kurma girişiminin bundan öncekileri bozma, yerle bir etme tehlikesi taşıdığı için bu girişgah burada noktalamak gerektiğini düşünüyorum. Hatta onu ikna almış, varsayım bundan eminim. Ee, sizlerin söylemek istediğim bir şey varsa Artıklı cümleler kurursunuz ha? Belki art, belki artıklarınız vardır Elinizde kalan bir şeyler vardır Yaşadıklarınızdan. Artık Artık Susmak istiyorum Artık Dinlemek istiyorum Artık dinlenmek istiyorum Olamaz mı Bir şarkı dinleyelim Ondan sonra size telefon numaralarını hatırlatalım. Bu arada bir not. İleteyim sizlere. Bundan önceki gece yürüyüşlerinde... ...sıkça göndermelerde bulunduğum bir kitap vardı. Hikmet Zehveri'nin Kur'an ve Sünnet üzerine makaleler adını taşıyan kitabı. Geçen süre içerisinde, geçen aylar içerisinde... ...birçok dinleyen kitaba ulaşamadığını, nasıl ulaşabileceğini sordu bana. Ben Neşingerşi'ye pek yardımcı olamadım. Çünkü ben bile kendi elimle kitabı kaybettiğim için ben bile bulamadım. Ama geçen gün e, kitaptan bir yerde gördüm. Epey sayıda gördüm hatta. ve Başka bir yerde de görmedim ben. Meraklılarına o yeri duyurmak istiyorum. Hikmet Zeyberi'nin Kur'an ve sünnet üzerine makaleler adını taşıyan kitabını temin etmek isteyen arkadaşlar varsa, Üsküdar'da, İstanbul Üsküdar'da yazı kitabı evi var. Telefonunu anons edeyim. Böylece iltibata geçip temin edebilirsiniz. Hikmet Zevri'nin Kur'an ve sünnet üzerine makaleler adını taşıyan kitabını. Yazı kitabevi evi telefon numarası 0216 0216 492 29 37 492 29 37 492 29 37 492 29 37, -37. yazı kitabı Şüküdar bu. Hikmet Kur'an ve Sünnet üzerine makaleler adını taşıyan kitabını bir e, sayda gördüm onu orada. Meraklısına bunu da duyurmuş olayım. Bunu da arada. Hacetbey oldum böylece. Şarkı dinleyelim. Ondan sonra telefon numaraları. Saat 12'den beri daha doğrusu saat 24'ten beri. Yaklaşık iki saattir. Bu kadar bilgiçlik taslamak yeter değil mi? Yeter. Siz de aynı şeyi yaşar mısınız bilmiyorum... İnsan düşünmeye başladığında... Bir şeyleri anlamlandırmaya başladığında... Yabancılaşmak gibi... Uzaklaşmak gibi... Bir hal yaşıyor. Öğretmenleri gözünüzün önüne getirin... Kaç tanesi çok sıcak gelmiştir size? ...birlikleri konuyu anlatırken... ...kaç tane öğretmen, kaç tane hoca... ...kaç tane akademiserse çok sıcak gelir... ...gelmiştir. Radyolarda... ...belli konularda uzmanlaşmış insanların... ...yaptığı konuşmaları gözü, gözünüzün önüne getirin. Hemen yakınlık hisseder misiniz? Düşünmek... Yabancı bir ülkeyi ziyaret etmek gibi değil midir bazen? Hele düşünmek. Yeni yerler. Yeni yerler görmenin tedirginliği. Yeni yerler görmenin paniği. Yeni yerler göründüğü için. Ama bilinmediği için. İnsanın korkması. ...mesafeli durması... ...soğuk kalması... ...her zaman fark edemiyorum bunu... ...yani soğuduğumu, ...yani yabancılaştığımı, ...yani uzak düştüğümü, ...yani insan sıcaklığı denilen o sıcaklığının... ...soğumaya başladı. ...hissettiğimde de zaten... Yazık diyoruz. Yazık. Bu durumu yaşamamak içindir. İşte ciddi ciddi bir şeyleri anlatırken... ...arada sulu espriler yapmam... ...ya da sulandırmaya çalışmam. Yabancı düşmemek içindir. şu şuan yadırgasa da beğenmese de bunu. Peki siz, kitap okuma alışkanlığınız yoktur. Öyle entelektüel kaygılar taşımazsınız. Herkes gibisiniz, normal birisiniz. Uçlarda gezinmezsiniz. Peki siz niye kendinizi yabancı gibi hissediyorsunuz? Niye insanlar yabancı geliyor size? İnsanların genelinde okumaz ve düşünmez. Onlar niye yabancı? Şöyle bir açıklama sizin için de geçerli bir açıklama mıdır? Aslında herkes düşünüyor. Herkes düşünüyor. Herkes... Düşünüyor. Doğru ya da yanlış. Tutarlı ya da tutarsız. Herkes düşünüyor. Siyasiler... Düşünüyor. Memurlar düşünüyor. Üniversite insanına giren öğrenciler düşünüyor. Ev kadınları düşünüyor. Akşam ne, ne mi yapsam diye. Herkes düşünüyor. Şimdi bazılarınız... ...benim düşünmenin... ...çok kötü bir şey olduğunu anlatmaya çalıştığımı... Düşünebilir. Doğru mudur bu? Değildir aslında. Sadece düşünmenin de abartılmaması gerektiğini... Savunurum, ...savunabilirsem eğer. Hani birçok insan kendini yorgun hisseder. Yorgun musun? Evet. Niye? Birçok insanın ben düşünmekten yorulduğunu düşünüyorum. Nasıl bilmem? Birçok insanın düşünmekten yorulduğunu düşünüyorum. Evet herkes düşünüyor. Doğru ya da yanlış. Tutarlı ya da tutarsız. Önemli ya da önemsiz. Herkes düşünüyor. ...ve gördüğüm, anladığım, bildiğim kadarıyla düşünmek. Bir duvar gibi. Evet. Bir engel. Bir perde gibi. Bari diyor çok genel ve muğlak ifade. Yaşamla aramızda duruyor. Evet, düşünmek. ...bir duvar gibi, bir engel gibi, bir perde gibi... ...eşya ile aramızda duruyor. Yani... ...az önce de bir paragraf okuduğum... Aşk üzerinin adını taşıyan kitapta bir benzetme, epey dikkatimi çekmişti. Bu kitabın içerisinde de, düşünmeyle ilgili, sorular sormayla ilgili, şu ana kadar söylediklerime paralel, cümleler var. Ve aşık olmanın da, Eksik düşünen insanların, eksik yanlarını arzularla örtmeye çalışması diye bir tarifi de var. Kitabın giriş bölümünde, giriş bölümlerinde. insanların eksik düşüncelerini, eksik temellerini, eksik hayatlarını arzularla örtmeye çalışması gibi bir tarifi de var. Tariflerden biri sadece. Ve... Kitapta da şöyle bir vurgu var, insanın en çok arzuladığı anın, en çok mutlu olduğu anın, evet, en çok arzuladığı anın, en çok mutlu olduğu anın bir aşk ilişkisinde, iplerin arzulara bırakıldığı, yani artık insanların düşünemez hale geldikleri an olduğunu vurguluyor yazar. Ve bunu şuna benzetiyor. Bunu ve bundan sonrasını. Hani çizgi filmlerde çizgi filmin kahramanı uçuruma düşer. Havada kalır öylece. Yani aşağı doğru düşmez. Ta ki... Aşağıya bakıp düşünmeye başlayana kadar Aşağıya baktığında Düşünmeye başladığında Düşmeye başlar Düşüş hızlanır Gözünüzün önüne geliyorum o sahne Yani bir çizgi film kahramanı gibi yaşadığımız söylenebilir. Önce uçarız, gözümüz hiçbir şeyi görmez, büyük laflar ederiz, boyumuzdan büyük laflar ederiz, atar tutarız. Ondan sonra da kürmün dibinde buluruz kendimizi. olmuş bir daha kalkamayız Çok azımız kalkmayı başarabilir Kalkıp yürümeyi Çok az insan Ayaklarını yere basabilir Çok az insan Yürürken çok işi bir arada yapabilir Çoğu insan biliyorsunuz memur gibi yürür Rutin Ezbere Hiçbir şey görmeden ve neredeyse hiçbir şey hissetmeden fark etmeden çok az insan yürürken hem şarkı söyler hem selam verir hem fark eder yeniden yeniden bakar yeniden ve yeniden görür ve yenilenir imanını yenilemek buna benzer herhalde bak yine aynı şey oldu Şarkı dinleyelim. Ondan sonra konuşmaya başlayalım. Ben de bu. Hey, merhabalar, Hasan Bey merhabalar. Hayırlı geceler. Alo. Hasan Bey beni duyuyor mu? Evet. Buyurunuz. Sağlıcık seviyek akşamlar. Sağ olun, size de iyi akşamlar. Benim buyurun. Sesiniz az geliyor yalnız. Buyurun duyuyorum ben daha iyi ee, Sesim az mı geliyor Şu anda tamam normal